Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese günaydın Herkese günaydın Evet şimdi bu hafta biz biraz daha programımızın iki başlığından birisi olan ekonomi konusunda konuşalım istedik Çünkü bir takım gelişmeler var Gelişmeler hiç bitmiyor Gelişmeler hiç bitmiyor Tabi o gelişmelerin özellikle bizim programımızın içeriğine çok uygun çok kesişen bir takım konular var bu sürekli tabii ağırlıklı olarak biz ekolojik tahribatlarından bahsettiğimiz mega projelerin artık ekonomik tahribatlarından bahsediyoruz ve dolayısıyla bu da bizim konularımızdan birisi haline geliyor ve elbette tüm Türkiye'nin konusu tabii. halinde. Ee, sadece ekolojik açıdan değil tabi bu mega projeler ve şu andaki ekonomik kriz e, bunun etkileri e, servetin dağılımı bunları evet. biraz konuşmaya başladık. Aha. Ve e, gazete duvarda da yazan e, Bahadır Özgür e, gazeteci arkadaşımız e, bu konuda e, istikrarlı bir şekilde evet. çok güzel e, hem analizler yapıyor... <gülüyor> ...yazılar yazıyor. Hı -hı. Mesela... ...işte milyarlarca dolar... ...kime nasıl transfer edildi diye... ...bir yazısı vardı. Evet, 8 Ocak'ta... Evet. ...yayınlandı. Ardından mesela bu büyük şirketlerimizin... ...sık sık bahsettiğimiz Hı -hı. işte 3. Havalimanı'nda... ...işte... ...santrallerde, bütün o ihalelerde... Evet. ...adı geçen şirketlerle... ...ilgili. Hı -hı. Ama en güzeli... ...Bahadır'ın kendisine soralım. O bize anlatsın. Günaydın Bahadır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet son dönemde çok e, dikkat çekici birkaç e, yazı kaleme aldın. Bu yazılar e, tabii e, bizim e, ağırlıklı olarak programımızda e, ekolojik tahribatlarını e, konuştuğumuz mega projelerin e, nasıl bir e, servet transferiyle e, bir takım e, yandaş iş adamlarına e, aktarıldığı, işte Belki de bu, bu bütün bu ekonomik maliyetin üzerimize nasıl bir çığ gibi devrildiğini ve daha da devrilmek üzerine, üzere olduğunu anlatan bir takım yazılar. Ve tabi çok ilginç bir gelişme. Geçtiğimiz haftalarda 3. Havalimanı ortaklarından, 4 ortaktan bir tanesi olan Colin bu %25'lik hissesini, yüzde yirmi'lik miydi %20'lik. 20, mi? 20 hissesini evet. diğer ortaklardan birisine devretti Tabii biz bunu da herkes kendi bir şekilde anlamlandırmaya çalıştı ama sen bunu da hem rakamlar veri, rakamsal verilerle hem de analizlerle ortaya koyan bir yazı yazdın. Kolin Havalimanı'ndan niye çekildi diye. Burada sözü sana bırakalım. Nereden başlamak istersin? Bu bütün mega projeler ekseninde ekonomik anlamda neler yaşıyor Türkiye? Nasıl günlerden geçiyoruz? Burada sözü sana bırakalım ederim. Ee, tabii hemen şeyi belirtmek lazım. Hani bu konuların e, Çiğdem Hanım'ı, Çiğdem Toker'i unutmamak lazım. Hı hı. E, bu ihalelerin iç yüzünü bize sergiledikten sonra daha çok bir tabii açık rakamlar üzerinden ben e, yazmaya, analiz etmeye çalışıyorum ama son Çanakkale Köprüsü ile ilgili ortaya çıkarttığı e, gelişmeler de hani gözümüzden kaçmış olan, herkesin gözünden kaçırılan gelişmeler de çok önemli. Doğru. Çanakkale Köprüsü'nde yaşanan e, aslında facia demek lazım. Tamam Çanakkale Köprüsü'nden başlayalım. O, <gülüyor> e, tabii, o, o oradan ondan okuduğumuz tabi onu o bir örnek en son en sıcak ve aslında bu işin nerelere vardığını gösteren de bir örnek olduğu için Hı -hı. E, belki çok çarpıcı. Yani, Çiğdem Hanım siz de takip etmişsinizdir zaten. Tabii. Bahsediyorsunuz sık sık bu e, konulardan. 10 milyar 10.3 milyar TL olarak açıklanmış bir ihale birdenbire 20 milyar TL'ye çıktı 45 bin araç geçişi var ve açılış ve bir yıl önceye çekiliyor bunun e, müteahhit şirkete işletmeci şirkete nasıl bir avantaj getirdiğini yaklaşık 250 milyon euro fazla bir ödeme hı hı. E, e, yol açacağını falan gayet net açıklayıcı olarak koymuştu Hanım. Bu Şirket hangisiydi yani, onu da hatırlatalım. E, i̇çinde Limak'ın olduğu Hı -hı. yabancı büyük konsorsiyum. Korelilerle. Koreli, evet, Koreliler. Evet, Konsorsiyum. Şu Hı -hı. açıdan da önemli aslında zaten bundan sonra da Koreliler falan veya yabancılar olmadan bu tür ihalleri e, pek kimse giremez. Evet, yani o evet. şey de geçti aslında. Yani o havalimanı gibi Hı -hı. E, diğer otoyollar gibi ihalleri kolay kolay yerli şirketlerin el atacağını düşünmüyorum aslında bu konumuzla da ilgili çünkü evet. e, bu projelerin hem bütçede hem e, kamu kaynaklarında yarattığı tahribatın getir geldiği boyut aslında evet, evet. projelere yerlerin girememesinin nedeni tabii şeyi e, benim bahsettiğiniz teşekkür ederim ilgili e, iyi güzel sözleriniz için de ama e, biliyorsunuz zaten hani konuyu takip edenler bunlar hep açık açık kaynaklardır. Açık verilerdir. Benim aldığım yerde Dünya Bankası. Hı -hı. Aslında Dünya Bankası bu konuda zaten uyarıyor bütün ülkelere. Ee, o raporda yani bu Türkiye'de e, verilen kamu özel işbirliği projelerini Hı -hı. incelediği raporda bütün dünyadaki projeleri inceliyor ve tek tek ülkelerdeki yol açtığı tahribatları da ortaya koyuyor. Raporda ama Hı -hı. Ama bize fazla... pek yazan olmuyor Bahadır yanılıyor evet. muyum? <gülüyor> yani ya elbette yazan hani, Tabii tabii var ama yani Bahseden... yazılacak hı. yer mecra da çok azaldı. Hani hı hı. çok geniş kesimlere bunları duyurmanın imkanı da çok fazla kalmıyor. işte. sizler falan sayesinde biz de en azından daha geniş yerlere duyurmaya çalışıyoruz. E, tabii o raporda en yoğun verilen projelerin Türkiye'de olduğu söyleniyordu evet. zaten. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında ta AKP dönemi, yani bu çok büyük bir rakam AKP dönemi, Sadece 10 şirkete 200 milyar e, dolara yakın üzerinde bir e, ihale verildiği. Bu neye tekabül ediyor diyeyim. Bahadır? Yani 200 yani, milyar dolar deyince yani gözümüzün bizim, önünde peki. Bizim pek... dış borcumuz Hı. 480 milyar dolar. Evet, yani, yani buradan bakarsanız dış borcun yarısı kadar. İşte gayret milli hastalığınız 800 milyar dolara yakın Hı -hı. bir şey. Bunun yüzde 25'i kadar. Yani rakam çok çok büyük. Tabii ki bunu bunu bir de e, tabii kura çevirdiğimiz zaman yani hmm. güncel kura 1 trilyon lirayı aşkın bir kaynak demek sadece 10 şirket aslında Dünya Bankası'nın raporundaki e, vurgusu da buydu yani e, bu 10 şirket bunun içindeki 5'i özellikle dünyada hiçbir şirket bu kadar büyük bir ihale almamış kamu ihalesi e, ve ülke içinde ...hani bunlar dışarıda da ihale almış şirketler Hı -hı. değil... ...bu tamamen ülke içinde verilen şey... ...tabii bu ne anlama geliyor asıl mesele bu... Evet. Ee, ...yani bu kadar yüksek bir... E, ...ihale verilmesi... ...belli şirketlere ve bunun tamamen... ...hazine garantilerinden... E, ...karşılanması yani garanti verilmesi... ...gelir garantisi... ...ayrıca kredi garantisi... ...ayrıca bu projeler tamamlanmadığı zaman... ...bu şirketlerin bütün... E, ...yükümlülüklerinde üstlenme garantisi verilmesi demek... Sadece bütçeden bir takım para aktarmak demek değil aslında yaşadığımız hani yoksulluğun da bir parçasını oluşturuyor bu. Çünkü bu kaynağın tamamı kamudan gitmesi, vergilerden evet. gitmesi demek. Doğru. Bu birincisi yani yoksullaşmanın <gülüyor> da bir nedeni aslında. Bir yani aslında e, de hı -hı. yani şu açıdan önünde bunlar 15-20 yıla yazılan projeler yani bunlardan kurtulamayacağız da. Evet. Yapıldıktan sonra da kurtulamayacağız. Çünkü bunun işletmesi de. Bu şirketlere ait yani 15-20 yıl boyunca gelecekteki kaynaklarınızı da siz belli projelere bağlamış, belli şirketlere aktarmış oluyorsunuz. Hı hı. E, bu aslında bunlar artık gizli saklı değil. Bence bu son 10 yılda senin de bahsettiğin evet. en büyük servet transferinin Tabii. bir takım mega projeler yoluyla aktarıldığı bu 5 büyük şirketi de söyleyelim. Colin, hı hı. Cengiz, MNG, Kalyon ve Limak. E, aslında evet. bütün bu karşı Hava olduğumuz... alan, alan, şirket. Evet. Kimse en büyük payı, en büyük e, servet transferini, kaynak transferini yapılan şirketler de onlar. Hı -hı. Şimdi havalimanı kim yapıyorsa bu beş şirket onlarda. Evet. evet. Bu zafer e, anıtı denmesi, e, boşa değil aradı da bunu, bunu <gülüyor> katalım ve <gülüyor> devam edelim. Evet. evet. Ee, tabii bu geçen sene yaşadığımız bütün bu kur şoku, daha sonra dövizdeki dalgalanmalar, hazine garantileri ve 2019'a girdiğimiz zaman bütün bu projelerin, ee, aslında işte ne güzel yol yaptık, köprü yaptık, havalimanı yaptık, hizmet götürüyoruzun da bir bedeli var tabii. Ee, peyderpey hemen bu köprülere e, hem 3. Köprü'ye hem e, diğer e, Osman Gazi e, Köprüsü'ne e, çok e, yüksek e, oranlarda e, zamlar e, yapıldı. E, tabii bütün e, zaten günlük hayatımızı idame ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz pek çok başta gıda ürünleri olmak üzere %50'ler, %60'lar mertebesinde hatta %70'lere uzanan oranlarda zamlar e, görülüyor. E, birkaç e, haberde e, incelendi Hı -hı. son günlerde. Özellikle market raflarındaki ürünlerin, temizlik ürünleri gibi Hı -hı. bir takım ürünlerin e, son derece zamlanmış olması ve tabii en başta da gıda. E, tabii bunların elbette bir yansıması da bu köprüler e, için olacaktı. E, bundan Hı -hı. sonraki belki e, yani gözümüzde canlandırmamız açısından neler olabilir? Bütün bu mega projelerin bize getireceği yükü belki biraz nasıl gözümüzde canlandırabiliriz onu konuşalım yani şöyle bir şey e şu aslında çarkıcı bir örnek e İngiltere'de sağlık sisteminde uygulanan bu biliyorsunuz İngiltere'de ilk neredeyse çıkmış kamu özel işbirliği projeleri ve sağlıkta ilk yapıldı hı hı. onların geldiği duruma bakarsan onlar kurtulmaya çalışıyorlar ama öyle bir taahhüt verildi ki yani 30 yıllık 20 yıllık 30 yıllık taahhütler ee, orada bir kere sağlık sistemi çöktü evet. İkincisi hı hı. bunlar kar amaçlı kuruluşlar olduğu için aciller Kar getiren yerler olmadığı için Maliyetleri yüksek olduğu için pek çok acil servisin kapandığını zaten biliyoruz Bu kendilerinin e, hükümetin hazırladığı raporda bahsediliyor zaten e, Projenin değerinin 5 kat 10 kat üzerinde bir maliyet çıkmış durumda orada. hastanede Her yapılan şehir hastanesinin maliyeti 5 kat 10 kata ulaşmış durumda. Pek çok yoksul bölgedeki hastaneler kapanmak zorunda kalmış. Aciller kapanmak zorunda kalmış ve devlet yeniden kendisi kamu hastaneleri açmaya çalışıyor. Çünkü sağlık sistemi çökmüş durumdaydı. Yani toparlamaya çalışıyorlar. Bu benzer şeyler Kanada'da yaşandı. Yani bu gelişmiş ülkeler dediğimiz. Aslında yani ekonomisi Türkiye'nin kat kat üzerinde olan çok daha güçlü e, yapılara sahip ekonomilerde dahi Böyle bir çökü şey yol açmış. İrlanda da bir şey yol açmış. E, İskoçya da açmış. Kanada da özellikle e, sağlık maliyetini düşürmek bir tarafa devletin e, bütçesinden çıkan e, iki buçuk kat arttırmış. Bu kamu özel işbirliği projeleri yapılan e, hastaneler. Dolayısıyla yani gelişmekte olan ülkeler bundan e, kaçmaya çalışıyor. Kurtlamıyorlar e, bu şeyin içine, bu batanın içine girdiklerini onlar. Zaten kendi resmi raporlarıyla gösteriyorlar. Bizi de çok farklı bir sonuç beklemiyor. Daha da ağırını bekliyor. Daha da ağır Çünkü biz çünkü. Bizde ee, bu yani 200 milyar dolarlık bir kaynak veriyorsun. Aktarıyorsun ihaleyi. E, minimum karları işte yapılan hesaplamaya göre 70-80 milyar dolar olacak. Minimum kar. Işlet, bu projeler bittiği anda. Bir de bunun işletmesi var. Yani vatandaşa buradan e, hizmet sunacaklar ve oradan gelir elde edecekler ki işte Osman Gazi Köprüsü'nün otoyollarda zaten bugün herkesin şikayet ettiği geçiş ücretleri bundan kaynaklanıyor ve i̇şte buradan kar edecekler ee, daha önemlisi buralar için alınan bütün kredileri hazine garantisi garanti vermiş durumda yani dış e, şey borcun neredeyse tamamının riski kamunun üzerinde ve e, şunu çok açık söylenebilir aslında bugünden yani bu bir kehanet sayılmaz bu projelerin birçoğunun aslında devlet üstlenmek zorunda kalacak. Hmm. Hiçbiri 15-20 yıl sürdürebilecek kapasitede şirketler değiller. Hmm. Hmm. Birçoğu bu projeler sayesinde mesela dediğimiz şirket, işte bugün çekildiğiniz 40 milyar dolarlık ihale almış. Bütün işi kurulduğundan beri tek işi devletten ihale alarak hmm. ayakta kalmaya büyüyen bir şirket. Ve bunun çoğunu da son 10 yılda almış, büyük miktarını son 5 yılda almış. Dolayısıyla bu şirketlerin bunları ne işletecek öz sermayeleri, ne herhangi bir krizde, sıkıntıda, kuru artışında kendi başlarına idare edebilecek bir güçleri bulunmuyor. Tamamen devletin aktaracağı kaynağa bağımlı şirketler. Yani buraya büyük miktarda servet transferi yapılmış, kaynak transferi yapılmış ama herhangi bir risk durumunda, herhangi bir olağanüstü durumda bu şirketlerin buraları işletebilmesi mümkün değil. Zaten biliyorsunuz bakım, onarım işleri devlette. Otoyollarında, evet. köprülerde. Evet. Yani bunu dahi üstlenmemişler. Sadece yazar kasa konulmuş e, durumda ve oradan <gülüyor> para alıyorlar. Bakın karayollarının üzerinde, e, temizliği karayollarının üzerinde. Herhangi bir göçme, herhangi bir afet, işte, evet. zarar gören yerleri e, yeniden e, onaran e, kurum yine karayolları. Yani yine devletin üzerinde aslında bütün işletme maliyetleri hı hı. neredeyse devlet üstlenmiş durumda. Evet. Bizi, bizi bekleyen şey risklerden birisi bu kadar yüksek miktarda taahhüt altına girmiş şirketler bunu kaldırabilmesi gerçekten mümkün değil. Çünkü dünyada bunun örnekleri var. Ee, yürütememişler bu projeleri. Hı hı. Zaten Dünya Bankası bunu uyarıyor. Aksi, bir de IMF özel olarak Türkiye için bu konuda uyarıyor. Yani bu değil işlerden mi? vazgeçin diyor. Evet. Bu kamu ihalelerinden Yeni ihale açmayın, başlanmamışları iptal edin ve bu hazine garantileri bütçeye ağır yük getiriyor. Dolayısıyla ekonomideki istikrar bozuyor diye. Yani IMF gibi bir kurum bile özel evet. şirketlere verilmiş bu şeylere karşı çıkıyor. Ee, bu e, Bizi bekleyen hani risklerden birisi bu. Hizmet çöküşünü getirir bu. Çok önemli bir şeydir. Evet. E, birçok birçok alanda yaşıyoruz aslında hizmet çöküşü ne yol açar. Mesela, mesela hangi alanlarda yaşıyoruz? Ya, ya, enerjide yaşıyoruz hı. aslında. Hı, hı. Evet. Biliyorsunuz yani sizi daha iyi bir yakından takip ediyorsunuz e, Pelin Hanım enerji işini. Aslında enerjide biz e, şey yaşıyoruz. Giderek peyder pey çöküş yaşıyoruz. Yenilenme yok. E, hizmet istikrarı pek çok pek çok yerde sağlanamıyor. Sadece fatura üzerinden bir sürekli gelir sağlıyorlar. Ve kapasite mekanizmasıyla sürekli Ka bu evet. e, termik evet. santrallar e, her geçen gün e, ayakta tutunmaya çalışılıyor. Evet. Tabii. Oraya da çok ciddi bir kaynak aktarımı söz konusu. Yani yeni yatırım yapmıyorsunuz. <gülüyor> Muğla'da yaşadığımız sıkıntıyı siz defalar cihazlarınız hava kirliliğini hiçbir şekilde e, taahhütte olmasına rağmen bu kirliliği önleyecek yatırım, ek yatırımlar, iyileştirici yatırımlar yapılmamış durumda. İşte e, enerji şirketlerinin bu kamu özel işbirliği veya bu yap işlet devletle alınmış, e, santralleri almış, elektrik e, işletmelerini almış, Sabancı da dahil pek çok, hiçbir şirket 50 milyar dolarlık kredisini ödeyemeyecek durumda. Yeniden yapılandırma istiyorlar. E, santrallerinde, e, doğal gaz santrallerinde biliyorsunuz üretimi durduruyorlar. Evet, tabii. Yani geçici o ki enerji de Böyle bir şey yapmak ficat, fe, felaket bir şeydir. Yani siz devamlı olarak hizmet sağlamanız gereken e, bir alanda kur ruh, bahane edip maliyetleri bahane edip e, üretimi kısıyorsunuz veya durduruyorsunuz. Hı -hı. Hani bu bunlar özel şeyler değil. Bunlar kamu sağlan telifli evet. hizmetler. Hı -hı. Doğru. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi üretmiyorsunuz, kendi faaliyetlerinizde bunu durdurabilirsiniz. Ama kamu sağlan telifli bir hizmeti maliyeti gerekçe gösterik durduruyorsunuz. Yani bu bu bu şeyleri biz e, yani tren yolunda yaşadığımız mesela hizmet aksaması Tabii. bir tarafa o artık hani insan hayatını tehlikeye atan boyutta artık onlar da kamu özel iş projesi yapışlet devlet projeleriydi hı hı hı. E, iki tane üç üç tane tren kazası gösteriyor ki e, bu hizmetler e, hem hizmetlerin çöküşüne yol açıyor. Hem de sonuçları hı hı. insani trajedilere yol açma boyutuna gelmiş durumda. Bunu biz ileride daha da yoğun olarak göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü sürpriz olmaz. Evet. Dünyada benzer örnekler hep böyle sonuçlanmış. Peki evet. bu durumda, e, demin e, oraya biraz girdik ama e, Colin'in çıkabilmesi ha, evet. diyeyim. Yani siyaseten de <gülüyor> burada bir şey var çünkü. E, bir durum var. Hatta Colin 3. Ee, havalimanı'ndan çıktıktan sonra Botaş'tan bir fatura kesildi ve bu ceza <gülüyor> gibi falan dendi. Ee, ne dersin? Yani Hem siyaseten hem de bu kadar bol ihaleleri alırken bu kadar e, tırnak içinde kaymak yerken kolin evet. e, nasıl çekilebildi? Neden çekildi? Ee, Dolgas faturası ile ilgili hemen küçük bir bilgi vermek lazım. Hı hı. Böyle yorumlanabilir. Çünkü Türkiye'de olan şeylerin arka plandakini artık yani kolay kolay e, öğrenemiyoruz. Hı hı. Medyanın durumundan dolayı evet. ama o dava bir süredir devam ediyordu ve sonuçlanmamıştı. taşı kastediyorsun. Evet Botaş'ı kastediyorsun. Kolin'le ilgili. Kolin e, arasındaki doğalgaz davası bir süredir devam ediyordu. Sonuçlanmamıştı. Hı hı. Bu kararın üzerine gelmesi tabii ki böyle bir şüphe uyandırıyor. 50 milyon dolarlık bir fatura az değil tabii. Evet. Yüksek bir fatura. <gülüyor> Şimdi kolin konusu tabii benim yorumum. Biraz daha hani uzun vadeli farklıydı orada. Yani evet. Bunun arkasında bilemem tabii. Pek çok şey olabilir. Hı hı. Ama e, bir yıl önce Naci Koloğlu'nun kendisinin röportajından çıkarttığımız şey ki kamu ihaleleri yani taahhütlü işler diyor. Biz taahhütlü şirketiz. Yani tamamen devletten aldığımız e, ihaleler üzerinden iş yapan şirketiz. Dolayısıyla devlette iş yapmanın bir riski vardır diyor. Bu risk ma mali bir risktir diye söylüyor. Yani uzun vadeli böyle taahhüt işlerle bir şirketin ayakta kalamayacağını söylüyor. Yani 4-5 yıl daha yaparız hatta daha az bir sürede daha da çıkmayı düşünüyoruz diye bir şey vardı. Yani. Hmm. Aslında bir yıl önce söylemişti. Hem bu projelerin nasıl riskli olduğunu çünkü kur dalgalanmaları, maliyetler bunlar çok büyük projeler. Bunları tamamlamak için çok ciddi öz kaynak gerektiriyor. Bu şirketlerin öz kaynakları yok. E, kamu bankaları marifetiyle onların aracılığıyla kredi alarak yapabildikleri projeler bir bu var ikincisi evet. bu ekonomik kriz şunu biliyoruz ki belki bu projelere henüz tam yansımamış olabilir hı hı. ama e, kamu ihalelerinde yüzde yetmiş'e yakın e, kamu ihale alan müteahhitlerin e, alacaktan yüzde yetmişin ödenmediğini ödenemediğini telendiğin de biliyoruz yani e, şey e, edişlerin <gülüyor> ödenemediğini son top toplantısında Erdoğan'la yaptıkları görüşmede bunu ilettiler. Yani kamu evet. müteahhitleri parasını alamıyor diye. Bir ikincisi şey istiyorlar kur arttığı için aradaki kaybı da telafi edilmesini istiyorlar. Oh. Demek ki... O sebepten e, Concordato'yu ilan eden bir takım inşaat şirketleri de oldu o tabii, geçtiğimiz tabii Toki müteahhitlerin birçoğu zaten işleri bırakmış durumda. İşte kentsel dönüşüm müteahhitleri işleri tamamlayamıyor. Onları zaten işte e, Fikirtepe'de de gördük. Evet. E, pek çok yerde de ortaya çıkacak. Bunlar ama tabi orta ölçekli e, küçük yani e, biraz daha şeyler yani küçük altyapı işleriyle ilgilenen şirketler ya da taşeronlar. Mesela hı hı. E, metro inşaatının taşeron bir ayağının taşeronu. Onlar tamamen konkurza ilan etti ve alacaklarını alamıyorlar. Bence kolinin evet. çekilmesinin nedeni de aslında hem kendisinin çizdiği strateji açısından yani taahhütlü işleri hı. uzun süre götürmek risklidir. Büyük kaynak elde ettikten sonra buradan çıkmanın gerekliliğini düşünen bir şirketti zaten evet. bir yıl önce. Ve asıl olarak hedefinin de enerji olduğunu söylüyordu. Çünkü enerji e, de biliyorsunuz dağıtım şirketlerinde Cengiz ve Limak'la ortak dört dağıtım bölgesinde iki tane de santrali var. Hı hı. Akreş santraliydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ama onun derdi daha kalıcı olarak madencilik enerji ve olursa sanayide bir konuda şey yapmak e, varlığını sürdürebilmek ben koloni çekilmesini bu bu yüzden şöyle yorumlamıştım bir bu e, kamu ihalesi olduğu için ve altına girdikleri yük çok ağır olduğu için çok fazla olduğu için ileriye dönük yani bunu 20 yıl 30 yıl işletebilecek bir kaynağı kendilerinde bulamadıkları için hmm. e, bundan en azından e, havaalanını bitirip taahhütü tamamlayıp Hakkadeş'ini aldıktan sonra iki çok yüksek bir iktar bu. Evet. E, buradan çekilmeyi düşünüyor. E, pek çok şirketin de bunu yapacağını düşünüyorum. Hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim. Çok isim vermeyeyim çok netleşmediği Hı -hı. için ama şehir hastaneleri konusunda da benzer haberleri yakında alacağız. Yani çok Hı -hı. çok önemli, çok büyük bir şirketin şehir hastaneleri ihalelerinden çekildiğini Hı -hı. E, ki bunlar büyük şirketler yani yandaş büyük şirketler diyelim Herkesin evet. tanıdığı iki tane ihaleden o da çekildi. Çekilme kararı aldı ve resmen duyurmadı ama çekildi. Birkaç hafta içinde tamamen şehir hastanesi ihalesinden de çekilecek. Çünkü bu bu ihalelerin e, kendileri açısından risk olduğunu düşünüyorlar. Evet. E, geleceğe dönük. Hem krizin bütçeye getirdiği yükten dolayı hükümetin e, bunları... Ödemekte zorlanacağını hem bu işleri yürütebilmek için artık kredi kaynağında kesildiğini gördükleri için. Evet sen e, duvardaki e, özellikle Colin'le ilgili dinleyicilerimize de söyleyelim ilgi duyan e, dinleyicilerimiz olabilir. Kolin Havalimanı'ndan niye çekildi başlıklı gazete duvarda yayınlanan yazıda. Sen bunu aslında çok güzel tanımlamışsın. Kolin için söylüyorsun ama e, diğer şirketler için de geçerli bu. E, aslında trendeki e, kompartımanlarını ee, değiştiriyorlar evet, diye yani e, tanımlamışsın. Bakalım. Bence bu çok doğru, çok isabetli bir tanımlama. Evet, belki dinleyiciler için yani hani yaşı yetenler bilir. Şimdi Uzan bu ülkenin en büyük şirketlerinden birisiydi. Uzanlar biliyorsunuz. Evet. Özelleştirme ihalleri neredeyse yüzde 40'ı 45'i Uzanlara gitmişti o dönem. Elektrik dağıtımla Bir, ilgili olanlar e özellikle. En almıştı. Keptezi evet. biliyorsunuz elektrik evet. dağıtımı almıştı. Telsim gibi e, Telekomünikasyon. Hı hı. Telekomünikasyonda ilk İhaleyi alan, ilk şirketi kuran, çok önemli bir şirket kurmuştu. Bunun dışında toplam şirketlerin sayısı 130'du. Hem kişisel servetiyle, Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk beşin içindeydi, ailecek. Hem en büyük şirketlerin içindeydi, en çok kâldeden şirketlerin içindeydi. Yani o zaman için, o dönem Uzan'a baktığınız zaman ne görüyordunuz? Siz Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir. Hı hı. Ee, Koç, Sabancı, Kara Mehmet, Uzan diye giderdi. Ama ne oldu? Heh. Yani onu söylüyorum yani devlet ihaleleriyle büyüyen şirketler, devletten ihale alan şirketler hiçbir zaman uzun vadede sağlıklı, istikrarlı bir hizmet sunamazlar. Odaki O ihalelerin onlar için getirisi kısa vadede yüksek büyüme sağlamak, e, yüksek cirolar sağlamak ve kişisel servet sağlamaktır. Çünkü evet. tamamen kamudan aktarılan kaynaklardır bunlar. O kaynak kesildiği anda herhangi bir siyasi dalgalanmada, ekonomik dalgalanmada ki... Ee, seçimden sonra hani büyük kesim şunu düşünüyor. Ee, bu, ekonomik, bu genişlemeci ekonomi politikasından yani içeride sürekli olarak kaynak dağıtan, kredi dağıtan kamu bankaları vasıtasıyla bu, bu politikalardan en azından büyük oranda vazgeçileceğine dair işaretler güçlü. Yani Bunun zorunda Bankası. zaten rakamlar Tabii. bunu gösteriyor. Ee, son, son Merkez Bankası'nın raporunda da bu açıkça bahsediliyor. Genişlemeci politikalar devam ederse. Paiz arttırımına gitmek zorunda kalırız diye bir işaret var. Bundan evet. vazgeçmek sıkı mal politika. Benim orada kastettiğimde sıkı mal politikaya geçtiğiniz anda içerideki ihalelerdeki kaynak dağıtım mekanizmasından vazgeçmek zorundasınız. Çünkü dışarıdan kredi almak zorundasınız. Bunun şartı da budur. Hı hı. Ee, Colin bunu gördü. Geçmişte örnekleri var. Uzanlar vardır. Evet. İşte en güzel örnek. Devlet ihaleleriyle, devlet e, kaynağıyla büyüyen şirketlerin... E, çok azı ayakta kalabilir. Hı hı. Bir şey vaktine bir örnek vermek istiyorum. Çok Bugün, kısaca e, çok kısaca, çünkü sonuna geldik yayın. Yani, Tekfen-Alarko <gülüyor> 1950'de Türkiye evet. Sınai Bankası'nın kredisiyle kurulup devletten ilk ihale alan inşaat şirketleridir. Tekfen ve Alarko bunlarla, bunlarla kurulmuştu. Ama ne yaptılar? Buradan gelen parayla enerjiye veya başka alanlara yöneldikleri anda tamam e, evet. şeye geçtiler. Yani o tam ihalesine sıyrıldıkları evet. anda hani varlıktan sürdürebilirler. Aslında tabii bu konuları da çok e, konuşmaya e, önümüzdeki programlarda da e, yer vermeye çalışacağız. Bu haftalık <gülüyor> süremiz doldu. E, uyarı da alıyoruz. E, teşekkür çok edelim. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bahadır edelim. Özgür e, bu hafta ekonomi ekolojide e, konuğumuzdu. E, biraz ekonomik gelişmeleri ele almaya çalıştık. E, süremizin de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi. Teşekkür ederiz. Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Belin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Açık Radyo. Açık Radyo. <gülüyor>